Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün dünya hayatımızda iki kelime kadar ambalajlı kullanılıp Ambalajıyla kendisi farklı olan tezat belki de hayatımızın çok bölümünde yoktur. İnsanlık ve doğallık bu iki kelime cici batının cici kelimelerindendir. Ama şu dünyada öküzün üzerinde ceket ne kadar yakışıklıysa, Batı kültürünün üzerinde de insanlık ve doğallık o kadar yakışmaktadır. Ceketli öküzle insancıl batı, doğal hayatın batıdaki hali belki bu kadar çelişkili olur. Neredeyse çakıl parçalarından bile ekmek yapmaya çalışıyorlar ama her şeyin doğallığının da savaşını yapıyorlar. Herhalde munafıklık kelimesinden başka bu çelişkiyi ifade edebilecek bir kelime de yoktur. Kültür olarak batı olduğu gibi munafıkça bir hayat yaşamaktadır. En az Fransız ihtilalinden bu yana. Batının ister filan bataklıkta isterse öbür bataklıkta yaşaması, Elbette bizim için dert değil. Ama bizim derdimiz esasen ceket giymiş öküz kaplan görüntüsünde oldukları halde narin ceylan gibi hissettirilmeleri ve yeni nesillerin teknoloji kurbanlığı yüzünden batıyı insancıl zannetmeleri gelecek nesillerin belki de ödemeyi bile beceremeyecekleri kadar, çok ağır bir fatura ile karşımıza çıkacaktır. Şu anda da zaten çıkmıştır. Aziz kardeşlerim, hepimizin çok iyi müşahede ettiği, yıllardan beri gözümüzün önünde oynanan, bu kurt kuzu tiyatrosunu, sadece bir misal olarak, anlatabileceğimi düşünüyorum hani kurt derenin yukarısında su içiyormuş koyun da derenin aşağısında su içiyormuş normalde dere yukarıdan aşağıya aktığı için yukarıda bulandırıldığı zaman su aşağıdan bulanık akar aşağıdan yukarı doğru bulanık akmaz su Çıkamaz yukarı çünkü su. Kurt bir ara demiş ki, sen niye suyu bulandırıyorsun, benim su içtiğimi görmüyor musun demiş. Zavallı kurt, kuzu şaşırmış. Bunun neresini ben bulandırıyorum demiş. Biraz sonra kurt tekrar, niye bulandırıyorsun suyu demiş. Derken, sonunda da itiraf etmiş. Su önemli değil, benim gözüm bulandı, seni yemek istiyorum Bugün Orta Doğu'da topraklarımızda kan gönülüne dönen dünyadaki kullanılan silahların tamamı batı kökenli batı üretimli markaları bile sökülmemiş üstündeki etiketlerinde bile İngiltere Amerika yazan silahlar kullanıldığı halde taşören firmalar uyduruk bir sarık giydirilmiş kala bıyık bırakılmış, uzun sakal bırakılmış, tiplerle oluşturulmuş casusluk örgütlerini, kendilerinin kurduğunu herkes bildiği halde, Müslüman'ın karınca bile öldürmekten çekinir, Allah'tan korkan bir mümin olduğunu bildikleri halde, tıpkı bu kuzu ve kurt hikayesinde olduğu gibi, ümmeti Muhammed'e bir asırdan beri, kan akıtıyorsun deniyor. Hangi mümin, içeride cuma namazı kılan, binlerce insana, bombayla saldırır da, filan Bağdat'taki caminin, içinden cuma kılanları, bombalayarak filanca etnik yapıdan, filanca mezhepten insanlar kan akıttı diyebiliyorlar. Alimallah, hiç şaşmıyorum. Kafir, Öldürür, öldürmedim der, sen öldürdün der. Karakterine uygundur bunlar. Hiç itiraz etmiyorum. Kafir, bütün dünya yansa, yeter ki onun villasına, köşküne bir şey olmasın. Gerisi onun için önemli değil. Hani Yahudiler birbirine tutkundurlar, Hristiyanlar birbirine tutkundurlar, yalan. Bu da yalan. Onlar, Karşı saldıracakları bir grup bulduklarında birbirine tutkundurlar. Avrupa tarihi, Hristiyanların birbirine tutkun olmadığını gösteriyor. Asırlarca birbirlerini öldürmek için uğraştılar. Sonra öldürecek, Müslüman buldukları için, Aralarındaki savaşa ara verdiler. Ben buna şaşmıyorum. Şaştığım, Böyle diyor diye Batı ajansları, Müslüman Müslüman'ı öldürüyor diye öbür Müslüman nasıl inanıyor buna şaşıyorum. Kafir kafirliğini yapar. Kafirlik budur zaten. Ama Müslüman kafire nasıl alet olur? Müslüman kafirin verdiği haberlere nasıl inanır? Allah ise fasıkların verdiği habere bile inanmayın. Nerede fasıklık? Nerede kızıl kafirlik? Kardeşlerim bugün, biz barış diniyiz. Biz Arafat'ta, üzerimizdeki elbiseleri bile çıkararak, Allah'ın huzurunda mahşer provası yapmış bir ümmetiz. İstediğimiz kadar diyelim, küfür diyarı, çocuklarımızı, bizim dinimizin ürkütücü olduğuna, inandırmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki büyüklerimizle küçüklerimizle biz de bu vesveselere ve bu şeytan palavralarına neredeyse inanır olacağız. Elbette insan olduktan sonra mümin de hata eder. Mümin de cinayet işleyebilir. Ama hiçbir zaman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir insan, terör örgütü kuramaz. Bunu yapamaz mümin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet günü ilk sorgulaması yapılacak dava, kan davasıdır buyuruyor. Bir insanın kanıyla Allah'ın önüne gelmeyinde ne yaparsanız yapın buyuruyor. Mümin bilir ki, 20 senelik namaz borcuyla bile Rabbimin huzuruna çıksam mağfiret umuduyla yaşarım da. 20 gram kanla Allah'ın önüne çıkanın mağfiret umudu çok zordur. Bunu bilir mümin. Mümin hata eder ama bir kıtayı kana bulayacak terör örgütü kuramaz mümin. Eğer kurarsa o, bu kafadaki bir kafire alet olmuşların aletidir o. Bu sebeple bugün biz kardeşlerim temiz diniz, kansız diniz, tarihimiz şöyle temizdir filan demeye bile mecal bırakılmayacak kadar büyük bir saldırının taarruzun altındayız. Zannediyorum ve de inşallah böyle değildir diye dua ederek diyorum ki bugün Orta Doğu başta olmak üzere Müslümanların yaşadığı topraklardaki katliam, ölümler, öldürmeler, bombalamalar ve iç savaş denen fitne, fesatlar Yemen'inden Kafkasya'ya varıncaya kadar, Doğu Türkistan'dan Balkanlara uzanıncaya kadar bu büyük, üzücü, esef verici, kahredici Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmetin namına mübarek kabri şerifinde esefler içinde bırakıcı bu manzaradan daha kötüsü dinimizin kaba, öldüren, boğan bir din olduğuna gelecek nesillerimizi inandırmalarıdır. 20 sene sonra eğer İstanbul'u fethettiğimiz için Avrupalılardan özür diliyoruz, Yunanlılara tazminat ödeyeceğiz diyen aydın karanlık kafalılar ortaya çıkarsa hiç kimse buna şaşmasın. Hatta ve hatta bunu Allah rızası için, takva olduğu için, Müslüman olduğu için, Fatih'in gereksiz yere öldürdüğü, Bizans askerlerinin namına üzülerek, vicdanı sızladığı için söyleyen, güya Müslüman kılıklı münevver, bu münevverdir tabi, aydın değildir, bu münevver kimselerin varlığından tereddüt ediyorum. Tereddüt ediyorum. Dinlerinden utanan, dinlerinin cihadından sıkılan mümin insanlar, hangi Allah'ın huzuruna çıkacaklardır? Şu dünyada, silaha yatırım yapmayan, ve eğitimden, gıdadan, sağlıktan, sanayiden on kat daha fazla, silaha yatırım yapmayan bir ülke var mı? Şu mutlu barış diyarı batıda, Çocuklarının gıdasından önce silah fabrikaları kurup hala işletmiyor mu batılılar? Bir ülke var mı? Onun ordusu yok Amerika ordusunu bloka etmediği halde. Ordusuna yatırım yapmayan nüfusunun neredeyse onda birini ordusuna ayırmayan Avrupa ülkesi var mı? Dünyada ordusu olmadan bir devlet kurulmuş ve devam etmiş mi ki İslam'ın ordusu var cihadı var diye İslam ayıplanılıyor çünkü Şamar oğlanına çevrilmiş bir İslam ve Müslüman istendiği için İslam'ın bireyleri tarafından canlar feda edilmek üzere kurulmuş orduları cihat orduları utanılacak tarih boyunca ayıplanılacak bir nesne haline getirilmek isteniyor yok bizde cihat olur mu estağfurullah biz kafirler öldürdükçe ölmeye hazır fedakarlarız mı diyecektik. Yalan. Böyle düşünen de İslam'a iftira eden yalancıdır. O tarih bilgini ise de bildiği tarih şeytanın tarihidir. İnsanlık tarihi bilmiyordur o. O tefsir hocasıysa da İncil'i tefsir etmektedir. Kur'an tefsiri yapmamıştır o. Cihad bu dinin ruhudur. Hiç utanmıyoruz. Ezilmiyoruz, sıkılmıyoruz. Al canımı ya Rabbi dininin uğruna diyen ashab-ı kiramla da şeref duyuyoruz. Barbarlık, katillik, vahşilik ümmeti Muhammed'in karakteri değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağlığında 60'tan fazla ordu kurmuştur. Bu ordular bütün bugünkü Asya kıtası denebilecek kadar büyük bir bölgede savaşlar yapmışlardır. Kardeşlerim tarih ortada 60 savaşın toplamında öldürülmüş insan sayısı 3001 kişi bile değildir. Bugün dünya üzerinde sadece Amerika'nın keşfettiği, Yeni silahları denemek için öldürülen günlük insan sayısı 3000'den fazladır. Hangi insanlıktan ve hangi merhametten konuşuyoruz? 23 yılda 62'den fazla yapılmış irili ufaklı savaşta öldürülmüş insan sayısı 2000'li bir rakamdır. Senin Irak'ta denemek için Silah denemek için öldürdüğün insan sayısı günlük olarak o kadardır. Kim hangi medeniyetten konuşuyor? Kurtlardan kuzulara şah yapılsa şairin dediği gibi herhalde bu kadar gülünç bir sahne ortaya çıkılmazdı. Bugün dünya kan kusuyorsa medeniyet denen uygarlık denen şeyin silah babası insanların elinde olmasındandır kendileri Paris'te, kendi ürettikleri vahşilerden ölüm tadınca ve bu Bağdat'taki günlük ölümlerin 20 senede toplamı Paris'te olmadığı halde bütün dünyanın altını üstüne getirdiler. Elbette insanın hiçbir yerde ölümü iyi değil ama Bağdat'taki insan değil mi? Şam'daki insan değil mi? Yemen'deki sadece biraz daha esmerdir Paris diye Parisliği ile ölçüldüğünde biraz daha kısa boyludur diye, onun canı ucuz mu? Onu Allah yaratmadı mı? Huzurlu hayat, sadece Eyfel Kulesi'nin dibinde bira içenlerin hakkı mıdır? Ben kafiri ayıplamıyorum. Ayıplamam da, o ebedi cehennemde kalmayı bile, konu olarak, zorluk olarak görmeyecek kadar aklı kıt biridir. Bilgisayar keşfetmiş olabilir, ama geleceğini keşfedememiş. Teknolojisi olabilir. insanlığı yok. Merhameti yok. Kendi babasına merhameti yok. Onu düşkünler yurduna atıyor. Kendi çocuğuna merhameti yok. 18 yaşında diye sokağa atıyor. Onun insanlığı ne örnektir, ne de misal yapılabilecek kadar sıradan bir insanlıktır. Ama ben, bütün bu vahşeti herkesten daha iyi görmesi gerektiği halde namaz kıldığını zanneden, oruç tuttuğunu zanneden çünkü bu kafayla ibaret yapılmaz. Bu tiniyetteki insanların batıyı, medeniyetin ve insanlığın merkezi Orta Doğu'yu da bizim topraklarımız Anadolu'yu da vahşetin merkezi olarak zannetmelerine yanıyorum. Yanıyorum ve ağlıyorum bunun için. Alemlere rahmet gelmiş bir peygamberin ümmetinin, birleştirilmiş milletlerin merhametine muhtaç gibi gösterilmesine kahroluyorum. Ama kafire esefimden çok, bu tuzağa düşen Müslümana esefim vardır. Rahmeten lil alemin, peygamberin ümmeti olarak, vahşiliklerden vahşiler seçen, acıkınca birbirini yiyen bir millet görüntüsünü bize yaftalamaya çalışan, birbirinin yamyamları batılılar, nasıl bizden daha merhametli olabiliyorlar? İnsanlığı kimden öğrendiler? Eğer terörden, vahşetten, yamyamlıktan söz edilecekse, bunun altınla yazılmış tarihi Avrupa'dır. Avrupa'da din adına papazların cennete girmek isteyen bu orduya katılsın diye topladığı ordular Anadolu'yu kana bulamadılar mı? Çekirge sürüleri gibi şehirlerin altını üstüne getirmediler mi? Haçlı rezaletleri ne zaman unutuldu? Niye unutulsun ki 90 yılında yine Bağdat'taydılar? Bu sefer de Müslümanları da alet ederek yanlarında çırak Müslüman alarak da, bir koyup beş alacağız diye kandırarak da, haçlı seferlerini unuttuk mu? 94 bin kişiyi, bir günden akşama kadar kurban gibi, Kudüs sokaklarında kestiklerini unuttuk mu? Tavuk keser gibi 90 bin insan kestiklerini kim unuttu bu dünyada? eğer insanlıktan konuşulacaksa, Avrupa en az 500 sene aklanıncaya kadar, insanlıktan konuşmamalıdır, Hitler mezarında çürüdü mü? Odun yakma yerine insan yakan fırınları, Selahattin Eyyubi mi kurdu? Sabun fabrikalarına insanları, Selahattin Eyyubi mi gönderdi? Biz kardeşlerim, Niye kendimizi aklama gayretinde olalım ki? Neyimiz var da hangi kabaatimiz var? Eğer aklanma, temizlenme insan olduğunu belgeleme ihtiyacı hissedecek varsa Hitler'in amca çocukları yapsın bunu. Ne zaman Almanya medeniyet merkezi oldu? Sabun fabrikaları duruyor müze olarak hala. Anadolu'da zeytinden sabun yağı yapıldı. Onlarda ise insandan sabun yapıldı. Bunlar masal mı? Üstelik de bu asrin içinde 100 yıl içinde ortaya çıkmış facialar bunlar. Onların insanlığı yapay insanlıktır. Tükürülesi insanlıklarına. Annelere çocuklarınızı rahminizden çıkarın kürtaj olarak bize verin dudak ruju yapacağız o çocukların derisinden diyen kim bu dünyada? Kim? Kim? ana rahminden çocukları canlı canlı çıkarıp, dudak boyası yaptıran uygarlık kimin uygarlığı? Paris uygarlığı, parfüm uygarlığı değil mi bu? Utanılacak neyimiz var bizim? Sultan Fatih'ten mi utanacağım ben ki, kilisedeki papazlar Fatih'i davet etmediler mi Yunanistan'a? Gel bizi de kurtar diye. Var mı dünyada, gel bizi öbür dinden olduğun halde, bu zalim papazlardan kurtar diye, bir halk öbür ülkenin başındaki lideri çağırır mı? Fatih'i çağırdılar. Baktılar ki İstanbul, Bizans İstanbul olduktan sonra meğer ki Sultan Fatih'in dini sayesinde asıl huzura ermişler. Rahat rahat kiliselerinde ibadet edebilmişler. Melekler kız mıdır, erkek midir diye bir şey konuşmaya gerek kalmadan ibadetlerini ancak Müslüman bir siyasetçinin idaresi altında yapabileceklerini görünce bizi de gel kurtar diye davet ettiler bizim neyimiz ayıplanacak bir şeydir terör bizim ne imanımızda var ne karakterimizde var ne çocuğumuzu anasının rahminde boğarız ne başkasının doğurduğu çocuğu boğarız Kudüs sokakları hala kandır kan perest oldukları için de, Osmanlı'yı hilafetinden kopardıktan sonra, yeni kanı yüz sene daha akıtsınlar diye, Yahudilere getirip Kudüs'ü onlar vermediler mi? Onların gözünde Kudüs, sokakları kırmızı olduğu zaman güzeldir zaten. Biz ümmeti Muhammed'iz, Sallallahu aleyhi ve sellem Ümmeti Muhammed demek Sadece müminlerine değil Sadece inanan inanmayan insanlara değil Sadece hayvanlara değil cemadata cinlere taşlara kayalara bile Rahmet sebebi olsun diye gelmiş bir peygamberin ümmeti demektir Elhamdülillah Ne güzel dinimiz var Ne huzurlu dinimiz var yüzlerce kere İslam orduları bir şehirden öbür şehire girdiler tek bir kadın İslam tarihinde Müslümanların ordularından bir asker üstümde tuttu dedi mi tarih bir kere kaydetti mi Müslüman bir asker bir eve girdi de ev sahibinin izni olduğu halde orada bir tas çorba içti diye bir vaka var mı yoldan geçerken bir ordu, İslam ordusu, herhangi bir tarladan bir Mısır tanesi koparmış mıdır, 1400 seneden beri? Ama onların papası, öldürebildiğiniz her Müslüman çocuk için, cennete bir kere gireceksiniz diyendir. Endülüs'ten Müslümanları kovduktan sonra, kurdukları Enginisyon mahkemeleriyle, on binlerce mümini, kurban keser gibi kestikten sonra, dağlara kaçan, veya ormanlara saklanan Müslümanları yakalayabilmek için, çıkardıkları kanunda, hala İspanya kanunlarında 1847 yılına kadar, bu kanun kanun olarak vardı. Şimdi de kanun arşivinde duruyor. Müslüman birisini getiren, canlı getirirse 30 lira, ölü getirirse 15 lira alacak, ve, o ona köle olarak verilecek deyip, 120 bin Müslümanı, dağlardan saklandıkları ormanlardan toplayıp, 30 lira karşılığında satın alan, bugünkü Avrupa Birliği'nin medeniyet merkezi olan, İspanya'daki krallar değil midir? Aynı tarihte Allah'ın kaderine bak, Allah'ın kaderine bak, aynı tarihte, Fener Patrikanesi de, filan Ortodokslar, filan Portoslanlar arasındaki kavgadan dolayı, Sultan Fatih'in himayesine sığınmıştı. Orada Endelüs'te, 30 lira bir insan bulana, Müslüman insan bulana, 30 lira bahşiş veriliyordu, burada da Sultan Fatih, bir zimmiye dokunanın kafasına alırım diye tehdit ediyordu. Zimmi dediği Hristiyan, eski Bizans kafalı. Fethettiği topraklarda, ona kılıç kaldıranlara hayat garantisi verdi, devlet himayesini aldı, şımarttı, şımarttı, şımarttı, hala başımıza bela etti, o kadar şımarttı üstelik. Bu tarafta ise, Endülüs'ü tarihe gömenler, ormanlarda saklanan bir iki Müslümana bile tahammül edemediler. Kandırdılar, Hıristiyanlığa geçenleri affedeceğiz, vatandaşlık vereceğiz dediler, 5-10 saf Müslüman Allah onları daha önce Kur'an'ın da ikaz ettiği halde kafirin sözüne güvenilmez o masada başka konuşur otel lobisinde başka konuşur eline silahını aldığı zaman başka türlü konuşur kafirin sözüne güvenilmez Allah bunu söylemişti zaten 3-5 Müslüman inandılar dediler ki tamam bu adamlar bize vatandaşlık verecek geldiler tamamını cebeli tarıktan denize döktüler 60 bin kişi balıklarımız beslensiz sonra yeriz diye ilahi okudular hristiyanca bu tarihi kendi tarihlerinde utanmadan yazıyorlar bunu da şimdi nasıl müslümanları terörle itham edebiliyorlar yapay insan ne olacak yapay insan elektriği fişe taktın mı istediğin gibi konuşuyor yapay insanlık bunların ki ne zaman haçlı arından hayasından kurtuldular bir haçlıların hesabını bir soralım bakalım tabi neyin hesabını soracaksın ki hala haçlı ruhu hala aynı kafa ama engizisyon mahkemelerini bir kere konuşalım roma'da kurdukları mahkemeleri İspanya'da kurdukları mahkemeleri, hırvatların kurduğu mahkemeleri bir konuşalım bakalım. Giyotinlerle gestikleri insan sayısını bir açıklasınlar bakalım. Gece kadın rüya görmüş. Rüyasında dağdan düşmüş. Sabahleyin anlatıyor komşularına ben böyle rüya gördüm. Onu şikayet ediyor, kötü rüya gördü, cin olabilir bu diyor. Giyotinle kesiliyor kadın. Bu rüyasında cinlerle beraberdi diye. Bu kadar abuk subuk bir tarihi olanlar, nasıl bize medeniyet konuşurlar? Konuştukları nasıl dinleriz biz? Giyotinle kaç insan kesildi Avrupa sokaklarında? Sadece Hristiyan papazların, birbirlerine mezhep farkından kaynaklanan, çekemezliklerinden ortaya çıkan ve, bu İngilizyon mahkemelerini alet ederek kestikleri kendi dindaşları, Müslümanların gibi kenarda dursun, ala'daki hesapları başka bir gün inşallah bu ümmetin çocukları görecekler. O hesap görülecek Allah'ın izniyle. Dur bakalım, dur bakalım, sen petrol hayranıydın. Bir gün petrolü eme eme patlarsın o zaman bir görüşeceğiz. Nasıl olsa cihad ayetini okuduğu zaman terörist öbür hoca cihad ayetlerine şimdi gerek yok dedi mi maşallah ne narin alim allame adam cihada gerek yok dedi uzatılacak ensemiz yoktur küfre asla yoktur şu kadar ki ümmeti Muhammed olarak biz hesaplaşma gerektiği zaman bizim imanımız ve kültürümüzle bunu yaparız onlar ise patron kafalı oldukları için terör örgütü kuracaksan da ben kurayım sana diyor biz de diyoruz ki sen cami bile kursan orada namaz kılmam ben nerede kaldı ki sen kalkıp da bana filancayı öldür diye bir örgüt kurduracaksın onun kurulu olduğu sokaktan araba ile bile geçmem ben. Ben terörist olmam. Olamam. Kanla Allah'ın önüne çıkmaktan çok korkarım çünkü. Kırmızı renk ahiret günü tehlikeli renktir. Kan en kötü sıvıdır ahiret günü açısından. Böyle iman ediyoruz biz. Elhamdülillah. Ahlak mı öğreneceğiz? Katiller ordusundan. Hitler'in akrabaları bize ahlak mı öğretecekler? Stalin'i zamanında alkışlayanlar, yüz binlerce insanı donsun diye kutup bölgesine trenlerle taşıyanların adamları, alkışçıları, şimdi bize insanlık mı tarif edebilirler? Ben ona insan diye mi bakarım? Hele bir dosyalar açılsın. Ne kadar insan vahşi bir şekilde trenlerle, hatta yürümek zorunda bırakılarak eksi 30 eksi 40 derecede atletle dolaştırıldı, dolaşabildikleri kadar iki üç saat sonra da öldüler zaten. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Elbette sorulacak. Ama isteriz ki Allah'tan bu hesap ahirete kalmasın. Allah'ın aziz kulları olarak küfrün Muhakeme edildiği Bu birleştirilmiş milletlerin Niye birleştirildiğinin Hesabı muhakkak sorulmalıdır Ve bunu da Hakka adalete inanan Allah'tan korkan Kan akıtmaktan Allah'tan korkan Kimsenin bir kuruşunu Yemekte asla Gevşeklik göstermeyen Mümin insanlar bunu yapmalıdırlar Kurtlar birleşip Tabela asmışlar tabelada kuzu yasıyor diye biz kurtları kuzu olarak mı göreceğiz? İnsan hakları diye bir tabela asmış. Senin hak ve hukukla ne işin var be adam? Elinden geldiği kadar kürtaj yapıyorsun. Ürettiğin parfüm bile kanser yapıyor. Ürettiğin her gıda ek bir zehir getiriyor. Kurduğun şehirler herhangi bir şekilde insancıl değil. Araç üretmişsin, insan ölüm makinasına tabuta çevirmişsin arabaları. Hangi medeniyetini, hangi övülecek şeyini konuşuyorsun? Hastanelerde insanlara sağlık hizmeti sunduğunu söylüyorsun. Kaç hastalık ürettiğini niye konuşmuyorsun? Al git hastanelerini, biz dağlardan topladığımız nanelerle hastalıklarımızı tedavi ederiz. Yüz sene önceki hastalıklara razıyız artık. Deterzan ürettin. Bulaşıklarınızı yıkayın dedin. Kadınlarımızı yirmi yaşında meme kanseri yaptın. Sadece sabaha kadar reklam yapan televizyonların var diye şirin görünüyorsun. Kısar Allah bir gün senin kursağını da nefes boruların daralır bir günde, reklamın da fayda etmez o zaman görürsün, ama yanmıyorum kafirin bu haline, bu zaten kafirin, özü bu, ruhu bu kafirin, ama hala, batıda işçi olmaya özenen, hala denizde boğulacağını bildiği halde, köle olarak kullanılacağını bildiği halde, batıya sığınmaya çalışanlara, ağlıyorum ümmetim adına ağlıyorum, yazıklar olsun, Hadi diyelim 70 sene önce bu topraklarda ekmek karne ile satılıyordu. Ateş dolsun kabirlerine. Ekmeği bile karneye bağlayıp kendileri pasta yiyen kimse. Ateş dolsun mezarlarına. O zaman karne ekmeğin bedeliydi parasından başka. Şimdi gençler tabi zannediyorlar ki kağıda karne yazıyorsun onu verip ekmeği öyle değil. Üç katı parasını da versen, karnen varsa ekmek veriyor sana. Vatandaşı açlıkla terbiye ediyor. Buğdayın fazlasını Samsun'da denize döktü çünkü. Bu tarihte, konuşulacak çok şeyimiz var bizim. Çok şeyimiz var. E o zaman Müslüman olarak, belki 20 marka muhtaçtın. Elhamdülillah. Şimdi ise, Bizden sadaka toplayacak hale geldiler. Gün döndü. Sabah oldu. Allah'ın güneşi bu topraklara doğdu. İman tekrar mümine yürek oldu. Allah diyen mümin bayloz kaldırır hale geldi. Ne işim var Avrupa'da? Hanımının tesettürü yasak. Ha, uygarlık var. Rezil her türlü uygarlık örtülüysen istibarat seni takip ediyor. Filan yerde kazara bir tüp patlasa o bile bomba oluyor. Hemen örtülü kadınların eşleri toplanıyor. Doğru içeri. Ne gerek var bu işkenceye? Babalarımızın imanla fethedilmiş topraklarımızın bereketi bize yeter Allah'ın izniyle. Artık toparlanmak zorundayız. Hitler'in yeğenlerinden ne beklerim ben? İcat ettiği 300 metrelik topları, Cezayir çölüne koyup 2000 tane insanı da 300 metre öteye 400 metre öteye 500 metre öteye koyarak Bu toplar ne kadar tesirli diye deneyen Fransa eğer medeniyetse Kar olsun medeniyet Biz, biz sokakta kalalım 150 sene olmadı ki Fotoğraflar arşivlerinde duruyor 300 metre öteye 300 tane insan koymuş Topla ne kadar parçalanacaklarını ölçüyor Masal değil ki bu. Cezayir'de öldürdüğün insanlar mezarında çürümemiştir henüz. E sadece yüz metrelik bir kule dikmişin Eyfel Kulesi medeniyet, demir medeniyeti bu. Doğru, demir medeniyeti. Simgelese simgelese batıyı Eyfel Kulesi, demir minare simgeler ancak. Utanmıyorlar da. Medeniyetimiz var, insanlığımız var diyorlar. Yapay insanlar, çelik insanlar. Eklemleri arasında da silikon vardır tabii. Çünkü işlemez demir başka türlü. Biz ümmeti Muhammed'iz. Aleyhissalatü vesselam. Alacak hiçbir şeyimiz yoktur batıdan. Onlar, medeniyetleri, teknolojileri var. Benim yok değildi ki Harun Reşit gibi bir adam Ölümünün üzerinden 1200 sene geçmiş birisi Saat yaptırıp Yaptığı saati Avrupa'ya hediye gönderen adamdır Biz yok değildik Şimdi çocuklarımıza okutulan Suni tarihlerde Varlığımızı ispat etmek zorunda kalıyoruz Biz Amerika'nın nesinden medeniyet alacağız ki? 100, 200, bin, 2 bin milyon değil, 112 milyon insan öldürmüş ve sakat bırakmış Amerika bugünkü medeniyetini New York'ta kurmak için. 112 milyon Hindu'nun hesabını kim verecek? Medeniyet kurmuş. Kurduğun medeniyette Kırmızı renk Kutsal renk senin için kan, kan üzerine kurmuşsun Toprağı kanla yoğurmuşsun Elbette 112 milyon insanı Dedelerinden kalmış topraklarda Öldürür çöpe atarsan Geri kalan sahalarını da Köle olarak kullanırsan Elbette 100 sene sonra Dünyanın en büyük devletini kurarsın Her şey bedava çünkü yanmıyorum. 112 milyon insan öldürerek, kahrederek, ezerek devlet kurmuş ve bu devletini büyütmüş bir kültüre yanmıyorum. Yandığım nedir? Bunu Allah'ın İslam'ından, Allah'ın şeriatından ve Peygamber Aleyhisselam'ın medeniyetinden daha cazip görecek kadar gaflete düşmüş Müslümana kahroluyorum onun teknolojisini kullanmakla teknolojisinin önünde sürünür olmak arasındaki farkın ayrılamadığına yanıyorum ne zaman İngiltere masum bir devlet oldu değil Müslümanlara yaptığı Hindistan'da yaptığının hesabı elbette sorulacak. Milyardan daha fazla Hindistan, bugün bulunduğu kötü durumda. Ve Bengaldeş, Pakistan ki aslı Hindistan'dır, İngiliz oyunuyla parçalanıp, bugün üç büyük devlet, toplamı bir buçuk milyarı bulan nüfus, sefalet içerisinde kıvranıyor, kağıdından, kumaşından, gıdasına kadar, Uygarlığın bugünkü uygarlığın temelinde Hindistan ve Çin var bunu herkes biliyor. Bugün ise Hindistan'da insanlar herhangi bir şekilde karınlarını doyuramıyorlar. Neden? Çünkü bütün varlığını İngiltere yerle bir etti. İşe yarayacakları topraklarına götürdü. Orası garanti elinde dursun diye de üstelik Avustralya'yı da kendisine bağlı hale getirdi. Büyük bir plan kurdu sömürüyor dışarıdan şimdi medeniyetimizin lütfeden saygın bir sahibi olarak karşımızda duruyor hadi Hindistan'ı konuşmaya gerek yok İnşallah Hindistan'daki insanlar üzerlerinde uygulanan bu vahşi yapıyı çelik insanlığı demirden insanlığı bir gün sorgulayacaklar Allah'ın izniyle ama İngiltere ne zaman gemilere doldurup denize attığı Yahudileri ne zaman unutturdu bize 100 200 mü bin mi 5000 mi gemiye doldurup Yahudileri balıklara yem olsun diye atan kim şimdi güya bir çocuğu kurtarmak için gemi filosunu seferber ediyormuş Gülsünler senin bu tiyatrona bir çocuğu kurtarmak için uçak filosu kaldırıyormuş aman Allah'ım ne merhamet ya nasıl olsa parasını yüz katıyla tahsil edeceksin uçaklarına da egzersiz yapmak gerekiyordu doğru güzel bir ticaret utanılacak geçmişlerinden ve insan yüzüne çıkmayacak mevcut hallerinden asla utanmadıkları gibi bizi utandırmaya çalışıyorlar geri kalmışlıkla kirlilikle çirkinlikle bizi itham ediyorlar benim hac ibadetimde izdiham olduğunu söylüyorlar elbette izdiham olur elbette izdiham olur o topraklarımı sen mübarek topraklarımı Niye ümmetin inisiyatifine bırakmıyorsun? Niye senin kuklan yönetiyor oraları da ümmetin seçilmiş bir kadrosu yönetmiyor? Niye oradaki temizlik ihalelerine varıncaya kadar bütün ihaleleri seninle bağlantısı bulunan bir şirket alıyor muhakkak? Ben niye şüphe etmeyeyim senin oradaki provokasyonundan? Şeytanı taşlarken bile Taş sanki senin kafana geliyor gibi rahat durmuyorsun sen. Sen misin Mina'da benim taşladığım yoksa? Kardeşlerim, henüz İngiltere, Rusya, Almanya, hele şu, hele şu çizme İtalya, ne zaman kendini hakladı? Afrika'da yaptıkları zulmü kim unuttu? Bir tır muz taşımak için, Kaç insan öldürüyorlar hala? Niye Avrupa'da kabile savaşları en modern silahlarla yürütülüyor? Çıplak, karnı aç, bir bardak suyu yok, elindeki silahın fiyatı 20 bin dolar. Ve binlerce insanda o silahtan var. Madem insansınız siz, Afrika'ya acıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'in bir sürü Afrika Komisyonu var. E bu insanlara 20 bin dolarlık bir silah yerine, 20 bin dolarlık ekmek versem, 5 sene doyar bu adamlar. Senin derdin Afrika'da insan doyurmak değil ki. O kadar sahtekar, o kadar iki yüzlü, o kadar çirkef ki, misyonerlik yöntemiyle, Hristiyan olanlarına bile merhamet göstermiyorlar. Onları da aç bırakıyorlar. Şu kadar ki onlara bir bardak su veriyorlar Müslümandan farkı olduğu ortaya çıksın diye. Ama aynı misyonerlerin eliyle Hristiyan olmuş Afrikalı kardeşler, insanlar Paris'e geleyim deyince ona vize vermiyor. Sen burada kal diyor. Hristiyanlık yayılsın diyor. Siyah deriliği ne iş var onun Paris sokaklarında? Kirletir Paris'i. Bir gün insanlık, bütün insanlık toplanıp, bu demir medeniyetinden, yapay insanlığı insanlık diye bize yutturan, neredeyse çakıl taşından ekmek pasta yapıp bize yedirmeye çalışan bu uygarlığın sahiplerinden, insanlık olarak muhakkak bir gün muhasebe yapılacak ve hesap sorulacaktır Allah'ın izniyle. Gelecek kuşaklarımız yapar biz yapamasak da. Aptalca değil, insanca, vahşice değil, bizim merhamet ve insanlığımıza yaraşır bir şekilde bir hesaplaşma yapılacaktır Allah'ın izniyle. Şimdi ise, bir hesaplaşma yapamıyorsam, bari lanet yaparım, uygarlıklarına tükürürüm, Rabbime şikayet ederim, razı olmadığımı, Sevmediğimi Beğenmediğimi Asla Asla kalbimde Zerre kadar Onlara ait bir duygu Taşımadığımı Rabbime ilan ederim Bana insan hakları diyor Demokrasi diyor Güldürmeyin şeytanı Şeytan da şaşırdı ne diyeceğini Bu kadar da ben sizi yetiştirmemişim Diyordur herhalde içinden İblis de Külahını ters giydi insan haklarıymış ben görüyorum insan haklarını Kudüs sokaklarında Gazze'de görüyorum iki aylık çocukların üstünde 100 kiloluk bombaları görüyorum ben siyonist öldürürken yasal hakkı Müslüman öldürmeyin beni diye bağırdığında terörist madem Yahudiler insancıldı niye İngiltere onları kovdu İngiltere'den Hollanda niye kovdu niye İtalya ülkesine Yahudilerin girmesine izin vermedi adamları mecbur ettiler Kudüs'e gidin orada yaşayın dediler size destek oluruz dediler insanlık tabi bu insanlık öbür türlü İngiltere'de ticareti kurtaramıyorlardı çünkü Bugün biz babalarımızın bir gafleti yüzünden zora düşmüş nesliz doğrudur bu. Zordayız. Çığlığımız Afrika'dan Kuzey Asya'ya kadar her tarafta yükseliyor. Bu da doğrudur. Ama mülk Allah'ındır. Bu mülk sahipsiz değildir. O nesil gitti. Bu nesil de gidiyor olabilir. Gelecek nesil de gidiyor olabilir. Akıbet Allah'ın olacak. Sonunda galip olan Allah olacak. Hiçbir teknoloji, hiçbir zulüm, müminlerin insanca yükselişini Allah'ın izniyle önleyemeyecektir. Biz batılın bu zulmü yapmasını anlamsız bulmuyoruz. İblis elbette kendi adamlarını en kötü sahnelerle karşımıza çıkaracaktır. İşi ne iblisin? Niye yaratıldı? Ama Müslümanın bu konudaki esnekliği affedilebilir değildir. Dedelerimizin babalarını Kutup bölgelerinde donduranlarla kalbimizde muhabbet oluşturamayız. <gülüyor> Müslüman olmasalar bile, insanları fırınlarda yakan, fabrikalarda sabun yapmaya çalışan, hatta böyle bir şey olmasa bile bunun dedikodusunu dahi kabullenmeyip reddetmeyen, Paris'te 100 sene önce tünel yapılacak diye, Kuzey Afrika'dan getirdikleri yüz binlerce insanı, kum torbası olarak tünellere dolduran hainleri, unutan insan, insanlıktan çıkmış insandır. Şu Paris'in tünelleri yapıldığı zaman ki, bizim Müslüman kardeşlerimiz, yahu şehrin altına medeniyet yapmışlar adamlar, biz hala yapamamışız. Biz de Afrika'dan, 300 bin tane, kum torbası niteliğinde insan getirip ölenini kum torbası olarak kenara koyup dolgu malzemesi kullansak biz de İstanbul'un altını tünel yapardık şimdiye kadar. Fransa Paris metrosunda ölen kendi vatandaşı değil ve ücretsiz çalıştırdığı, karın tokluğuna çalıştırdığı Kuzey Afrikalı, Tunuslu, Libyalı, Faslı ve bir miktar Mısırlı İnsanların sayısını açıklasın ya Fransa. Cesetlerini nereye koyduğunu söylesin ya. Yaptığı afriyatlara, kum torbası olarak, dolgu malzemesi olarak doldurdukları insanların, sayılarını açıklasınlar ya. Paris'te terör varmış. Ben mi ürettim? Biz kafirin yüzüne vurmayı bile, haram sayan müminleriz elhamdülillah ürettin, besledin, ısırmaya başladı seni. Beslemeseydin. Yanmıyorum. Ağlamıyorum, sızlamıyorum, kafirin bu şiddetine. Haktır. Böyledir. Uygundur. Daha fazlası da beklenir. Ama, bunu doğal bir manzara, ticari bir götürü, e dünya şartları. E siyaset böyle yürüyor diyen uçuk dilli kılıbık Allah'ın huzuruna çıkmaya hiçbir zaman yüz bulamayacak Müslümana yanıyorum. Nerede bizim vela ve beraa akidemiz? Nerede Allah'tan yana olanlar ve Allah tanımayanlara karşı dik duranlar? İmanımız bu değil mi bizim? böyle mümin olmalı değil miydik elbette kör düşmanlığın peşinde olamayız ama biz savaş ehli değiliz yırtıcı değiliz vahşi değiliz müminiz Allah'tan korkarız ahirete bir bardak kan götürmekten Allah'tan korkarız mezarda azap çekmekten korkarız biz sadece topraklarımızda mümince yaşamak istiyoruz. Besledikleri terörle, oluşturdukları çetelerle, huzurumuzun kaçırılmasına lanet ediyoruz. Besleyen sen, organize eden sen, silah senden, para senden, plan senden, kız kıs gülüp savunmak ve insan hakkı, Etnik hak diye yalanlar uydurup Müslümanları birbirine düşünmek senden Efendilik de sende zaten Şeytan bile şaşırmıştır bunlara Kardeşlerim Hiç tereddüt etmeden Kalbimin en derin yerinden gelen duygularımla Diyorum ki Biz müminiz asla ve kata, insan canında gözümüz olamaz, yoksa Allah'ın önüne çıkamayız, ama aptal da değiliz, cihadı hak biliriz, biz eğer, cihat kalitesinde, cihat kıvamında mümin olmazsak, küfür şımarır, bizi kendi toprağımızda ezdirir, zayıf kalan, güçlünün güçlenme nedeni olur, onun için ilk gününden itibaren Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada çağırdı. Güçlü olmaya çağırdı. Katliama çağırmadı ama. Bireysel inisiyatif kullanmaya çağırmadı. Müminin ve İslam'ın güçlü olmasına çağırdı. Buna iman ediyoruz. Ve bugün... Batı bataklığındaki kültürün hiçbir şekilde merhametli olmadığını, zalim olduklarını ve Allah'ın rahmetinden nasipleri olmadığını, hem şimdi hem de tarih boyunca hep böyle olduğunu söylüyoruz. İngilizceyom mahkemelerini temizlemeden, İspanya'da öldürülmüş yüz binlerce mümin kardeşimizin hesabı verilmeden, on milyonlarca Hindu berbat bir şekilde ya öldürülüp ya da vahşi hayvanlara yem olarak ormanlarda atıldığının hesabı sorulmadan, köpek ve zenci bu lokantaya giremez levhası, Amerika'da lokantaların kapısında ne arıyor? Hala köpek ve zenci lokantaya giremez. Ne demek? Ne demek bu? 30 lira getirene Müslüman olursa 30 lira vereceğiz. Bir Müslüman getirene diyen adamlar kimin dedesi? Kimin dedesi? Bir insana 30 lira fiyat biçip hem 30 lira verip hem de bu senin kölen olsun, köle olarak kullan diyen adamlar kimin dedeleri? Bu teknolojiyi ürettiniz ama getirdiğiniz belalarla insanlık uğraşamıyor. Bunu niye konuşmuyorsunuz? Çevre kirliliği diyorsun. Kim kirletti çevreyi? Denizleri kim kirletti? Yüzleri var da o yüzle çıkıp insanlığın önünde konuşuyorlar. Nasıl olsa kravat taktın mı medeni oluyorsun. Parfüm sürdün mü, altı ay yıkanmasan da temiz oluyorsun. Parfüm sürdü. Parfüm sürdü. Benimki hacik olan yağısı. Onunki parfüm. Ben sürdüm mü hacik kokusu. Ama onun bindiği metrobüse bindin mi, egzoz borusu içeride zannediyorsun. O kadar pis kokuyor parfümü. Olsun. O medeni. Niye medeni? Üstünde medeni yazıyor etiketin ondan Öküz ceket giyse bir şey değişmez. Boynuzları gene kol diye çıkar yukarıdan. Biz dinimizden memnunuz. Elhamdülillah. Şeriatımızla övünüyoruz. Elhamdülillah. Çocuklarımız, onların çocukları, kıyamete kadar gelecek nesillerimiz Allah diyecekler. Muhammed diyecekler aleyhissalatü vesselam şeriatım hayatımdır diyecekler Kur'an ruhumuzdur diyecekler hadisi şeriflerle hayat yaşayacağız diyecekler Allah'ın izniyle Allah'ın nurunu söndüremeyecekler elbette onların vahşeti de bitmeyecek çünkü gündüz var oldukça gece de var olacaktır bunların bahtı geceyi temsil etmektir karanlığı zifiri karanlığı temsil etmek bunların kaderidir biz aydınlığı, nuru, hidayeti, insanlığı, ahlakı, medeniyeti parfümsüz temiz kokmayı temsil ediyoruz bizim parfümümüz yok çünkü abdestliyiz, gusüllüyüz temizlik imanımızın yarısı bizim boya medeniyeti değiliz biz Yeşil'in medeniyetiyiz. Bunlar ise boya medeniyetidirler. Biz Müslümanız. Müslümanlığımızda izzet duyuyoruz elhamdülillah. Onlar kafirdirler. Kafirlikleriyle kıyamete kadar utanarak yaşayacaklar. Hem Orta Doğu'daki cinayetleri, hem de kısır bıraktıkları, İnsanlıklarından mahrum ettikleri kendi topraklarındaki çocukları olmak üzere bütün insanlık onlara lanet edecektir. Verdikleri teknolojileri, silahları onların olsun. Bizi köyde tandırımızda baş başa bıraksalardı da başımızdan bomba yağacak mı bugün diye korkmasaydık keşke. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali rabbil